Zor günlerin adamı sadık insan. Usame ordusunu göndermesi. Murat Müslihan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden kısa bir süre önce Müslümanlara Rumlarla savaşmak için hazırlanmalarını emretti. Bu orduya komutanlık etme görevini Usame bin Zeyd'e verdi. Usame radiyallahu anh 20'li yaşlarda bir gençti. Tabii bu durum kalbinde hastalık bulunanlara ağır geldi. Usame'nin emirliği hakkında konuşmaya ve bunu eleştirmeye başladılar. Usame hakkında konuşulduğunu duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp şöyle bir konuşma yaptı. ''Benim Usame'yi kumandan tayin etmeme itiraz ediyor gibisiniz. Daha önce Usame'nin babasını kumandan tayin ettiğim zamanda aynı şeyi yapmıştınız. Vallahi nasıl babası kumandanlığa layık olduğunu göstermişse, Usame de babasından sonra kumandanlığa layık bir kimsedir. Babası nasıl en sevdiğim biriydi ise, Usame de en sevdiğim kimseler arasından biridir. O da babası da her türlü hayrı işleyebilecek yaratılışa sahip kimselerdir. Onlardan hayırlı işler bekleyiniz. Muhakkak ki Usame sizin hayırlı olanlarınızdandır ve bu işe ehniyetli birisidir ordu tam hareket etmek üzereyken peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği haberi kendilerine ulaştı. Bunun üzerine Cüruf karargahında bulunan Müslümanlar Medine'ye döndüler. Ebubekir radıyallahu anh halife olduktan sonra İslam topraklarında bazı problemler çıktı. Birçok insan dinden döndü. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu durumu şöyle anlatıyor. Peygamber vefat edince Ebu Bekir halife olup Araplardan kafir olan olunca tüm Arap yarımadası, Mekke, Medine ve Bahreyn sahillerinden küçük bir grup hariç dinden döndüler. Kimi yalancı peygambere tabi oldu, kimisi zekat vermeyeceğini söyledi, kimi de dinden dönenlerden cesaret alarak İslam dinini terk etti. Peygamber yaşarken iman edenlerin yüzde doksanı dinden döndüler. Bu irtidat olaylarının gerçekleştiği sırada Ebu Bekir radıyallahu anh Usame ordusuna hazırlanmalarını ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği yere doğru harekete geçmelerini emretti. Bazı sahabeler bunun doğru olmadığını Ebu Bekir'e radıyallahu anh bu orduyu geri çekmesini teklif ettiler. Şöyle dediler. Bu ordu Müslümanların gücüdür. Araplar gördüğün gibi sana karşı ayaklandı. Dolayısıyla Müslümanlara ait önemli bir gücü kendinden ayırma. Ebu Bekir radiyallahu anh onlara, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğini, hatta sonuçta Medine'nin istilasına sebep olsa bile onun emirlerini yerine getireceğini bildirdi ve şöyle dedi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, yırtıcıların beni kapacağını bilsen bile Resulullah'ın yola çıkardığı orduyu geri çekmem. Tek kalsam da, onu yerine getiririm. Ebu Bekir'in bu konuda kararlı olduğunu gören ensardan bazıları Usameden daha yaşlı ve daha tecrübeli birinin orduyu kumanda etmesini istediler ve Ömer'i konuşması için Ebu Bekir'e gönderdiler. Ömer radıyallahu an, ensar Usameden daha yaşlı birini orduya kumandan etmeni istiyor. Dedi. Ebu Bekir radıyallahu an ona şöyle dedi: Anan seni kaybetsin, ey Hattab oldu. Resulullah'ın göreve getirdiği birini azletmemi etmemi mi benden istiyorsun? Ömer radıyallahu anh insanların yanına gelince ona ne yaptın dediler. Ömer radıyallahu anh ananız sizi kaybetsin. Gidin başımdan dedi. Daha sonra Ebubekir radıyallahu anh ordugaha gitti. Birlikler yerini aldıktan sonra onları yola çıkardı. Usame radıyallahu anh binek üzerinde olduğu halde o Ebubekir yürüyordu. Usame radiyallahu anh ona ''Ey Resulullah'ın halifesi ya sen hayvana bin ya da ben ineyim'' dedi. Ancak Ebubekir Bekir radiyallahu anh ''Vallahi ne sen ineceksin ne de ben bineceğim. Allah yolunda ayaklarımın tozlanması benim aleyhime olan bir şey değildir'' dedi. Daha sonra Ebubekir Bekir radiyallahu anh Usame'ye ''Eğer dilersen bana yardımcı olmak üzere Ömer'e izin ver'' dedi. O da ona izin verdi daha sonra Ebubekir radıyallahu anh orduya yöneldi ve şöyle bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Durun! Size on tavsiyede bulunayım. Onları benden alın, ezberleyin. Hiyanet etmeyin. Haddi aşmayın. Öldürdüklerinizin organlarını kesmeyin. Meyve ağaçlarını kesmeyin. Yemek maksadı dışında koyun, inek ya da deve kesmeyin. Kendilerini mabetlere kapatmış ibadet eden kişilerle karşılaşacaksınız. Onlar o işe devam ettikleri müddetçe onlara dokunmayın. Gittiğiniz yerlerdeki insanlar sizlere kaplar içerisinde yiyecekler sunacaklar. Ondan bir şey yediğinizde Allah'ın adını anarak yiyin. Başlarının tepesini tıraş eden, kenarlarını bırakan bir toplulukla karşılaşacaksınız. Onlara kılıçlarınızla saldırın. Allah'ın ismiyle yola çıkın. Ebu Bekir radıyallahu anh, Usame'ye de peygamberin emrini yerine getirmesini tavsiye etti. Şöyle dedi. Allah'ın nebisinin sallallahu aleyhi ve sellem sana emrettiklerini yap. Kuzağdan başla, sonra abine git. Resulullah'ın emrettiği hiçbir hususta taksirde bulunma. Geridekiler sebebiyle aceleci davranma. Usame ordusu çıktı gitti. Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği üzere atları Kuzağa topraklarında yaydı ve baskınlar düzenledi. Sağsalim salim bir şekilde ganimetler elde etti ve 40 gün içinde Medine'ye geri döndü. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefat haberiyle Usame'nin Bizans topraklarına baskın düzenlediği haberi Heraklius'a aynı anda ulaştı. Bunun üzerine Rumlar, bunlar nasıl adamlar böyle? Niderleri ölmüş, çok geçmeden kalkmış arazilerimize saldırıyorlar, dediler. Araplarda, eğer onların gücü olmasaydı bu orduyu sefere çıkarmazlardı, dediler. Ve yapmaya niyetlendikleri birçok şeyi yapmaktan imtina ettiler. Ali Muhammed Sallabi Ebu Bekir'in Hayatı Dersler Ebubekir'in Bekir'in anh, Usame ordusunu göndermesinde alınabilecek birçok ders ve ibret vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Burada ilk dikkatimizi çeken şey Ebu Bekir'in an) anh, Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem emrine ittiba konusunda gösterdiği hassasiyettir. Müslümanlara karşı ayaklananların sayısı çoktu ayrıca birçok sahabi, bu ordunun gönderilmemesi yönünde öneride bulundu. Fakat o tüm bunlara rağmen orduyu gönderdi. Sebep olaraksa şunu söyledi, ben Resulullah'ın yola koyduğu bir orduyu geri çevirmem. Evet, olması gereken de buydu. Allah Resulü bir şeyi emrettiğinde Müslümana düşen onu yerine getirmektir. Şartların değişmesini bahane ederek değişikliğe gitmemesidir. Ayet-i Kerime'de Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır.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 Bu ordu hem düşmanların kalbine korku saldı hem de birçok ganimetle döndü. Buradan harekette şöyle diyebiliriz. Zafer elde etmek isteyen Müslümanların Allah ve Resulü'nün emirlerine dört elle sarılmaları gerekir. Bu hakkıyla yapılırsa Allah Subhanahu ve Teala yardım kapılarını açacak ve hiç beklenmedik şekilde Müslümanlara yardım edecektir. Bedir ve Uhud savaşları bu anlattığımızı ortaya koyan en güzel örneklerdendir. Bedir'de Müslümanlar, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla itaat ettikleri için sayıları çok az olmasına rağmen müşriklere karşı Allah'ın, subhanehu ve Teala yardımıyla zafer elde ettiler. Uhud'da Müslümanlar, Bedir'e nazaran daha güçlü ve sayıları daha fazlaydı. Fakat Peygamber'e itaatte problem yaşadıkları için Allah Subhanahu ve Teala yardımını onlardan çekip aldığı ve Müslümanlar birçok sıkıntı yaşadılar. O zaman sayıyla veya başka şeylerle uğraşmayacak, Allah ve Resulü'nün emirlerini yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz. Bu anlattığımız sadece savaş konusunda değil, her konuda geçerlidir. Bir Müslüman nefsine ağır gelmesine rağmen peygambere itaat ederse Allah Subhanahu ve Teala onun işini kolaylaştırır ve ona birçok hayır ihsan eder. Fatıma binti Kays'ı eşi boşamıştı. Ona Muaviye, Ebu Cehm ve Usame bin Zeyd talibi oldular. Bu durumu Allah Resulüne iletti. Ona şu tavsiyede bulundu. Muaviye malı olmayan biridir. Ebu Cehm'in sopası elinden düşmez. Usame bin Zeyd'i kabul etti. Fatıma binti Kays, Usame'yi istemiyordum. Allah Resulü tavsiye edince Allah'a ve Resulüne itaat olarak kabul ettim. Daha sonra insanların gıpta ettiği bir emirliğim oldu. Allah bana Ebu Zeyd'i ikram etti. Beni onunla şereflendirdi. Hangi konumda olursa olsun hidayet, dünya ve ahiret hayatının saadeti ona sallallahu aleyhi ve sellem itaattedir. O, Siracı Münir'dir. Ahzab Suresi 46. Ayet Aydınlık, nur onun yanındadır. Ona itaat edenler ilk cahiliyenin karanlığından kurtulup onun aydınlığıyla aydınlandıkları gibi yaşadığımız cahiliyenin karanlığından kurtulmanın yolu da ona itaat etmededir. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran Suresi 32. Ayet Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.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 Enfal Suresi 20. Ayet Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve ondan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir. Nur Suresi 52. Ayet De ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, peygamberin sorumluluğu kendisine yüklenen tebliğ görevini yapmak, sizin da size yüklenen görevleri yerine getirmenizdir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygamber'e düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Nur Suresi 54. Ayet Ebu Hanzala Tüm Resullerin Ortak Müjdesi Muhammed Allah'ın Resulüdür yazısından Ebu Bekir radıyallahu anh konuyla ilgili son sözünü söyledikten sonra Müslümanlar Ebu Bekir'e radıyallahu anh itaat ettiler. Buradan da şunu anlayabiliriz. Bize göre bir şey bazı sebeplerden dolayı doğru olabilir. Fakat emir sahipleri bizim doğrudur dediğimiz bir şeyi bazen nas'a aykırı olduğu için bazen de maslahata aykırı olduğu için kabul etmeyebilir. Bu durumda bize düşen haram olmadığı müddetçe itaat etmektir. Zahabeler bir öneride bulundular fakat bu öneri kabul edilmedi. Önerileri kabul edilmedi diye isyan etmediler. Ebu Bekir'in radıyallahu anh Usame'ye gösterdiği tavırlar da dikkate şayan. Usame'nin yaşına bakmadan ona saygı gösteriyor. Usame'nin binekte olup Ebu Bekir'in yaya olması, Ömer için Usame'den izin alması bu saygının göstergeleridir. Genelde insanlar yaşça büyük olan, ilim ehli olan, tecrübesi çok olan kişilere karşı saygıda kusur etmezler. Fakat bu özelliklere sahip olmayanlara karşı ciddi sıkıntı yaşarlar. Ebubekir radıyallahu anh bu tavırlarıyla saygı göstermek için, izin almak için, emirin yaşının çok da önemli olmadığını bizlere öğretiyor. Böyle bir ayrıma gitmemek için kişinin yaptıklarını Allah için yapması gerekir. Aksi takdirde emirler arasında ayrım yapar. Not, daha önceki yazılarımızda bu konuya tafsilatlı değinmiştik. Tekrardan değinmiyoruz. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 41. sayısında yayınlanmıştır.